12. mektup Bismihi sübhâne ve inn min şey'in illâ yüsbihu bihamdih Esselâmü aleyküm ve alâ Aziz kardeşlerim O gece benden sual ettiniz ben cevabını vermedim çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz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 Havale ettiğimin sırrı şudur ki, o çeşit meselelerdeki şüpheler, erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. O sözler ise, erkan-ı imaniyeyi tamamıyla ispat ederler. Birinci sualiniz, Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme ithali ne hikmet-i mebni'dir? el cevap hikmet tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiatı maneviyeyi beşeriyenin ve bütün istidadatatı beşeriyenin inkişaf ve imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir ayni i cami'a olması o vazifenin netaycindendir. Eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı melek gibi makamı sabit kalırdı istidadat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i ilahiye, nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir darı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak muktezayı fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Demek Hazreti Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet ve rahmet olduğu gibi küffarın da cehenneme idhalleri haktır ve adalettir. Onuncu sözün üçüncü işaretinde denildiği gibi çendan kâfir az bir ömürde bir günah işlemiş fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir kıymetlerini tenzil etmektir ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini tezgiptir ve mevcudat aynelerinde cilveleri görünen esma-i ilahiyeyi tezyiftir onun için mevcudatın hakkını kâfirden almak üzere mevcudatın sultanı olan kahar zülcelal'in kâfirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir çünkü nihayetsiz cinayet nihayetsiz azabı ister. İkinci sualiniz. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenabı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabih'tir. El cevap. Haşa, halkı şer şer değil, belki kesbi şer şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Kesb, hususi bir mübâşeret olduğu için, hususi netayice bakar. Mesela, yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var, bütünü de güzeldir. Su ihtiyariyle bazıları yağmurdan zarar görse, yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki su ihtiyariyle ve ile onun hakkında şer oldu. Hem ateşin halkında çok faydeler var, bütünü de hayırdır. Fakat bazılar suy kesbiyle, suy istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi su ihtiyarı ile yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl, hayır kesir için. Şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için hayrı kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit şerr-i kesir irtikab edilmiş olur. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihattan hayrı kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri i kalil için cihat terk edilse, o vakit hayrı kesir gittikten sonra şerri i kesir gelir. O aynı zulümdür. Hem mesela gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri i kesir olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela, melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir, tebettül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Alem-i insaniyette ise meratib-i terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir Nemrutlardan Firavunlardan tut ta Sıddık'ı ne evliya ve enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafeyi terakki var İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi elmas gibi olan ervah-ı ali'eden temyiz ve tefrik için şeytanların hilkatiyle ve sırrı teklif ve basi enbiya ile bir meydan imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahide ve müsabaka olmasaydı madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alâi illeyindeki Ebubekir Sıddık'ın ruhu esfel isafiliğindeki Ebu Cehil'in ruhu ile bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki suy istimalattan ve kesp denilen mübaşereti hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kespi insana aittir, icadı ilahiye ait değildir. Eğer sual etseniz ki, birisi enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor zarar görüyor. el hükmüllil lil-ekser kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halkı şer, şerdir, hatta bi'set-i enbiya dahi rahmet değil denilebilir. El-cevap Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete bakar. Mesela, yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse,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 o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle beş yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır, öyle değil. Belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta tayifesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. İşte nev'i beşer iseti enbiya ile, sırrı teklif ile, mücاهده ile Şeytanlarla muharebeyle kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alemi insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde, kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe hemiyetsiz hayvanatı muzırra evinden olan küffarı ve münafıkları kaybetti. Üçüncü sualiniz: Cenab-ı Hak musibetleri veriyor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 gayet san'atkârâne bir vücudu sana giydirmiş. Mütenevvî esmasının nakışlarını göstermek için, seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder, bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyeti Hayatiye'yi kuvvetleştirmek ve cilve-i esmasını göstermek için, seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen eğer desen, beni ne için bu mesaibe müptela ediyorsun? temsilde işaret edildiği gibi, yüz hikmet seni susturacak. Zaten, sükun ve sükunet, atalet, yeknesaklık, tebakkuf, bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül, vücuttur, hayırdır. Hayat, harekatla kemalatını bulur. Beliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat, cilve-i esma ile Muhtelif harekata mazhar olur. Tasaffi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, imbisat eder, kendi mukadderatını yazmasına müteharrik bir kalem olur. Vazifesini ifa eder, ücreti uhreviyeye kespi istihkak eder. İşte münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 33 adet sözlerdedir. Aziz kardeşim. Sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip gördüklerine oku. Benim tarafımdan da yeni bir talebem olan eczacıya selamet, de ki, mezkür mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesaili imaniyenin itidali demle insafla bir müdavele-i efkar suretinde bahsi caizdir. Ve de ki eğer senin kalbine bu nebi mesailde şüpheler gelirse ve sözlerden de cevabını bulmazsan hususi bana yazarsınız. Hem eczacıya de ki merhum pedere hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mana geldi ki Merhum Pederi doktor olmak münasebetiyle çok salih ve mübarek belki veli insanlara faydası dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları, onun vefatı hengamında kuşlar suretinde en yakın akrabası olan oğluna görünmüş, onun ruhuna şefaatkarane bir hoşamedi evinden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi. O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selam ve dua ederim. Elbaki, hu elbaki. Said Nursi